They are changing Yine bir pazar akşamı, yine Bob Dylan'ın yarım yüzyıla yaşan müzik serüveninin peşinde karşınızdayız. Ben Altuğ Güzeldere. Ben Mahir Ilgaz. Ben Güven Güzeldere. Evet günlerden 21 Mayıs 2017 82. programımızla karşınızdayız. Ve ne çalıyoruz bu akşam? Bu akşam Bob Dylan'ın kanununda, canon'da çok yer almasa da aslında epey bence iyi bir albüm çalacağız. Planet Waves. Evet az gittik, az gittik düz gittik, DRT'de gittik. 1962'de Bob Dylan'ın ilk albümüyle başlayan kariyerinde 1974'de kadar ulaştık. Bu stüdyo albümler açısından yaklaşık üçte birini bitirdik. Üçte ikiye girdik de demek oluyor. Ama tabii biz programı sürdürürken Bob Dylan başka albümler çıkartarak sürekli bir adım daha öne gidiyor. Her halükarda e, Bodlu'nun e, hiç beğenilmeyen albümü e, Self Portrait 1970, e, arkasından New Morning derken bir e, film müziği Pat Garrett and Billy the Kid, e, son olarak da geçen hafta bitirdiğimiz Columbia Plakçılığı'nın e, Dylan Dillon'dan intikam al, alma albümü diye de bilinen e, derlemesi, Dylan'ı çaldıktan sonra galiba ama e, ilk defa yani Nashville Skyline 1969 albümünden sonra o Dylan'ın e, hani derli toplu e, yeni bir albümüyle e, karşınızdayız gibi gözüküyor. Aynen öyle. Biraz ben bizim yolculuğumuzu bu şey vardı. Çocukluğumuzda Battlestar Galactica dizisi sonra da 2004'te bunu yeniden çektiler. Hatta orada galiba son sezonda bir Bob Dylan parçası etrafına kurulmuştu da ona benzetiyorum. Git git bitmiyor bizim yolculukta. Dilin peşinde. Abi benim çocukluğumda sevimli hayalet Casper <gülüyor> siyah beyaz olarak <gülüyor> vardı. O yüzden şey yapamadım tam olamadım. Olaydaki referansı pek. Referansı ama. Hiç girmeyelim buradan o zaman. <gülüyor> Peki biz albümden devam edelim. Plant Waves isterseniz bir parça girelim sonra biraz albümden şey yapalım. Çok konuşmuş olmayalım. Değişiklik olsun. Peki öyle yapalım. Albümün ilk parçasını dinleyerek e, şeyi programımızı başlatmış olalım. On a Night Like This. Night like This I'm so glad you came around Hold on to me so tight And heat up some coffee ground We got much to talk about And much to reminisce It sure is right On a night like this On a night like this I'm so glad you're here and say you'll never go away too straight run your fingers Throw on logs and listen to it hiss And let it burn, burn, burn, burn On a night like this Put your body next to mine and keep me company There is plenty of room for us so Please don't elbow me, let the foe Frosted on No willow glass With each new tender kiss But it sure feels right On a night like this A "Night like this", "Planet Waves" albümü'nün 1974 tarihli "Planet Waves" albümü'nün açılış parçasıydı ve e, Dylan bir stüdyo albümünde ilk defa The Band eşliğinde e, bu albümü kaydedmişti stüdyoda, Los Angeles'ta e, kaydedildi albüm, kaydedilmiş bir e, aslında kırılmada işaret ediyor çünkü daha önce işte i̇lk dönemde Kolombiya'nın New York stüdyolarında, sonra e, meşhur üçlü albümle başlayarak e, Nashville, sonra Nashville'de işte New Morning, e, Southported falan devam ediyor. Ama e, bununla artık Los Angeles'a, Malibu'ya gidiyor. Ve Kolombiya'dan sonra da aslında e, ilk albümümüz. Stüdyo şirketi değişik. Gaffin, e, David Gaffin meşhur... E, Asylum Records. Evet, evet. Asylum Records'ın kurucusu. Ee, onunla anlaşıyor ve Kolombiya'dan sonra Geffen Records'tan çıkan da ilk... Pardon, Gaffin Records diyorum. Records'tan <gülüyor> çıkan da ilk ve sanıyorum da son albümü Dylan'ın. Doğru. O yıllar Bob Dylan için bir takım hayatında... En azından müzik hayatında çalkantılarla geçen yıllar belki ne zaman değil ki de diyebiliriz. Bob Dylan demin bahsini ettik. Bir önceki albüm Kolombiya'nın İntikamı diye de anılan Dylan. 16 Kasım 1973'te Bob Dylan'ın hiçbir katkısı olmadan Self Portrait için kaydedilmiş şarkıların albüme giremeyenlerinden seçilip piyasaya sürülmüş bir albümdü. Planet Waves öyle değil. Planet Waves belki Self Portrait'le Dylan arasında böyle bir paralellik varsa bizim çok da hoşumuza gitmeyen iki, iki albüm ondan da bir önceki albüm New Morning'le Planet Waves arasında da böyle bir paralellik olduğu düşünülebilir. Çünkü bu iki albümde de e, şarkılar tamamen diline ait. dilin adeta 1960'ların baş döndürücü havasından artık tamamen çıkıp yeniden e, bu sefer 70'li yıllarda çalışan bir müzisyen olarak ve besteci olarak ben ne yapacağım, nasıl bir yol çizeceğim o, o yolu oluşturmaya çalışıyordu. E, belki New Morning'de biraz daha Woodstock'da geçen kırsal günleri yansıtan bir şekilde daha taşresal bir hava vardı. Planet Waves'de bu hava biraz daha karanlık daha böyle içe bakış içeren bir havaya bürünüyor. Bir de belki şunlar söylenebilir. Özellikle bu parça bayağı akordiyonla çalınan bir Zaydeko gibi bir parça olmuş Bob Dylan'ın daha önce hiç yapmadığı bir şey şarkı söyleme ses tonu olarak da ben, ben biraz sanki böyle George arasından etkileniyor gibi yani bayağı dinlerken bir George Harrison şarkısı dinlermiş gibi arada bir de böyle bir hava alıyordum yani. Olabilir. 70'lerin başında George Harrison'la Bob Dylan'ın epey yakın bir arkadaşlığı var. Hatta beraber Columbia'nın New York stüdyolarında epey parça kaydediyorlar. Bugüne kadar hala yayınlanmamış bu parçalar ama biz de mevcut. Bir sürpriz yapıp bir ara çalabiliriz onları da. Dolayısıyla böyle bir karşılıklı etkileşim olmuş olabilir. Evet, şöyle da söylenebilir. Bu an ben bu arkasından... John Wesley Harding'le başlayan ve Nashville Skyline'la da ulaşan işte Nashville müzisyenlerin e, etkisi, country müziğe doğru bir e, geçiş sona ermiş gibi gözüküyor. Dylan geri dönmüş ve daha şehirli bir albümü çıkartmış o e, 1973'te Asylum Records'a geçmeye karar e, verir vermez. Kolombiya plakçılık. E, alelacele Altunir'in izlediği gibi Dylan isimli albümü derleyip piyasaya sürüyor e, Planet Waves'in çıkması ondan bir sene sonra e, bir sene ondan da bir sene sonra 1975'te Blood on the Tracks e, gelecek çok bilinen albümlerinden Bob Dylan'ın Blood on the Tracks'ı okurken ben e, Blood on the Tracks yeniden Columbia plakçılıktan çıkıyor e, okuduğum yerde Kolombiya Records'dan Kolombiya plakçılıktan ayrıldıktan sonra iki albümlük bir Maceradan sonra Kolombiya'ya Geri döndü diye yazıyor Planet Waves'in dışında bir Albüm daha demek ki Kolombiya Plakçılığının çıkartmadığı bir albüm daha Olması lazım Belki bir stüdyo albümü değil Bir derleme albümü diye baktım Biraz alelacele Baktım bir şey bulamadım ama bunu da Gelecek hafta açıklığa kavuşturuyoruz ya da Nahir Altun siz biliyorsanız şimdi söyleyin. Ulan hiç bakmadım ama Bladon de e direkt Kolombiya'ya döndüğünü biliyorum dilinin arada ne var belki başka bir derleme albüm olabilir şey olabilir belki ya Kolombiya'dan mı çıkmıştı bu yakınlarda çıkan Amnesty International'ın 50. yılını kutlamak için yapılan. Dylan coverlarından oluşan albüm mü acaba? Neyse çıkartamadım. Bilen varsa Twitter'dan yazsın burada bize. Ee, at Dylan 6 ve Açık Radyo veya Zamanlar Değişirken diye bulunabilir Twitter'dan. Bilen varsa yazsın veya e, olmadı. Biz haftaya araştırır buluruz. Evet. E, o halde aslında bir şarkı daha çalalım. Bu 11 şarkılık albümden Planet Ways'den ikinci parça. Going Going Gone. I've just reached a place Where the will I don't bend There's not much more to be said It's Top of the end, I'm going. I'm going. I'm gone. I'm closing the book on the pages and the text. I don't really care I'm going Waves Bob Dylan'ın on dördüncü stüdyo albümü. Ezal Mikros'tan çıkan. Dinlemeye devam ediyoruz ve albümün ikinci parçası Going Going Gone. Az önce dinlediğimiz parçaydı. Artık bilmiyorum dinleyenlerden kaçı. Benim gibi şu anda tüyleri diken diken durumda. Yani e, görüntü olsaydı gösterirdim. E, bence e, bilinmeyen en iyi beş Bob Dylan parçaları arasında e, bir numarada. Ama senin bir numaranda genellikle bir, bir bin kadar filan parça oluyor. Tahminen. Tahminen. Peki. Evet. Yok. Bence de nefis bir blues parçası. Şeyde ilginç. Bob Dylan şarkılarında çok böyle fazla gitar soloları, gitar oyunları filan bugüne kadar yoktu. Evet. Herhalde şunu da söylemek lazım. Bob Dylan bu albümde daha biraz daha tanıdık sulara dönmek istiyor ve 1960'larda uzunca bir süre beraber çalışmış olduğu The Band'le beraber kaydediyor bu albümü. Dolayısıyla şaşılacak bir yer yok bu, bu bir şey yok. Demin dinlediğimiz gitar sololarında Robbie Robertson yapıyordu bas Evet Robert Robertson'ın da hakikaten e, burada es geçilmemesi gereken bir katkısı olmuş parçaya. E, yani e, çok hoş süslemiş gitarıyla bence. Beğenmeyenler de var ilginç bir şekilde bu arada bu soundu ama e, bizce diyelim çok hoş süslemiş. Böyle hani Türkçe understatement'ı nasıl çeviririz bilmiyorum ama hem öyle hem de e, bir yandan da çok etkileyici bir gitar e, seda, sadası katmış e, bu parçaya. E, yani dönüp dönüp ben baştan dinleyebilirim parçayı. Zaten programı hazırlarken de biraz öyle yaptım. Albümü beş kere dinlediysem bu parçayı herhalde elli kez dinlemişimdir. <gülüyor> e, bu albümde Bob Dylan'ın yani başından sonuna kadar... E, e, kurguladığı, planladığı filan da e, gözüküyor denebilir. E, albümün e, kapağındaki e, resmi kendisi yapmış Bob Dylan. E, Twitter sayfasından paylaştık. E, ya siyah beyaz su boyayla ya da kara kalem yapılmış alenziyor. Sol tarafta üste e, işte Planet Waves yazıyor, altta Moon Glow yazıyor. Bunun belki bir alt başlık olduğu düşünülüyormuş. Ee, sağ tarafta da Cast Iron Songs ve Torch Ballads yazmış. Ee, herhalde işte belli bir şekilde kavramlaş, kavramsallaştırdığı bir albüm var burada. Ee, Bob Dylan da bunu bu şekilde e, sunuyor. Ee, Albumin arkasında da aslında e, Bob Dylan'ın kendi aliasıyla yazdığı... E, yani insanın sonuna kadar okumak için biraz sabrını zorlayan bir şeyler var. Ümürkiyel <gülüyor> sene de herhalde belki biraz daha değiniriz ama şimdi belki bu Going Going Gone'ın bir güzel başka bir yorumunu da mi? Dinleyelim. Evet. Bildiğiniz gibi ara ara şarkılarımızda coverlar çalabiliyoruz veya dinlediğimiz şarkıların başka sanatçılar tarafından yapılan yorumlarını bu da Jerry Garcia'nın yapmış olduğu bir yorum. Şimdi kendisinden dinleyelim bir kez daha Going Going Gone. <Gülüyor> I'm done I'm and three. I'm going defa da Jerry Garcia'nın yorumundan dinledik. Going Going On şarkı sözleri aslında oldukça karanlık. içinde bir noktada bu iş artık daha geç olmadan bu, bu, bu ipleri kesip bırakmam lazım. Artık şey benim de buradan gitmem lazım filan diye kimi yorumcularca aslında intihar kavramına da atıf yaptığı düşünülen sözleri var. Gerçi Bob Dylan'ın kendisi 1976'da Florida'da sonra da 78'de Ohio'da verdiği iki konserde bu şarkıyı söylerken özellikle bu şarkıda böyle bir intihar teması falan yok. Bir aşk ilişkisinin sonundan bahsediyorum. Oradaki bırakıp gitme filan da budur diye açıklamada yapmış sonradan. Evet, bu parçanın sayısız iyi yorumu mevcut. internetin derin üzerinde. Aslında bence gayet meşhur bir pazar akşamı aktivitesi de bizim programı dinledikten sonra tabii ki açıp YouTube'dan artık Bulabildiğiniz kadarına ulaşıp bir dairesel döngü içinde e, sabah kadar dinlemek olabilir. Bitiyor verelim. E, 19'u ulaşabilirseniz 1976 Fort Worth, Texas'daki canlı e, sanıyorum Dylan'ın e, meşhur e, neydi bu Rolling Thunder Review hı hı. E, turu çerçevesinde verdiği konserdeki yorumda. Epey efsane. Onu da tavsiye ederiz. Ama stüdyo kaydı da zaten bence onu da üst üste 50 kere dinleseniz kabulümüzdür. <gülüyor> ben de bu arada o halde kendi sorduğum sorunun cevabını vereyim. 1974'te Planet Waves. Çıktıktan sonra 1975'te bu adam da Tracks ile Kolombiya plakçılığa geri dönüyor demiştik. Fakat Kolombiya plakçılıktan uzakken iki albüm çıkarttı diye okudum diyordum. Bir tanesi bu çalmakta olduğumuz Planet Waves, öbürü de bir canlı kayıt albümü olan Before the Flood. Demin aklıma gelmemişti. Evet. Kronolojik sırayla giderken e, Before the Flood'u çalar mıyız? Blood, e, on the track önce Önümüzdeki birkaç hafta içinde karar verelim Fakat şunu herhalde söylemek mümkün Bu David Geffen e, Bob Dylan'ı, Columbia Records'ı Bırakıp e, kendi kurduğu Asylum e, plakçılığa Gelmesi için ikna etmeye çalışırken e, Sen bize gel e, Senin plaklarını Hayal edemeyeceğin kadar çok sattıracağız Bak göreceksiniz diye plakçılık aslında tembellik ediyor filan diyor. Bob Dylan'da diye plakçılığın yeterince promosyon yapmadığından filan zaten şikayet etmekteyken işte gitmeye karar veriyor. Ne şekilde o ayrılıktan sonra ve bu Dylan isimli intikam albümünün de yayınlanmasından sonra diye plakçılığa nasıl dönüyor? Bunu herhalde bu adam traksi çalarken ...konuşuruz ama her halükarda Asylum plakçılık gerçekten iyi çalışmışa benziyor. Ee, Billboard listesinde birinciliğe yükseliyor Planet Waves ve Bob Dylan için kendi kariyerinde bu bir ilk. Öte yandan albümle ilgili bir diğer noktada e, albümün satışlarının büyük kısmı albüm çıkmadan önce yapılması. Yani e, albüm çıkmadan önce 600 bin ön siparişi almış fakat çıktıktan sonraki bir yıl içinde yaklaşık 200 bin satmış. Bu da e, Dillon'un Ezaylım'dan ayrılmasının sebeplerinden biri olabilir şekilde spekülasyon yolunda yapılıyor. Yani hazır bir albümü satmakta çok da başarılı olmadığına ilişkin bazı e, veriler de mevcut Ezaylım. Evet, yani gerçi adamlar albüm daha piyasaya çıkmadan 600 bin sattırmışlar, yapacakları promosyonu iyi yapmışlar gibi gözüküyor bir yandan ama... Sıkıntı e, dilinde de, diyoruz. E, evet. <gülüyor> e, bir sonraki şarkıya, belki albümün üçüncü şarkısına o zaman e, sıra gelmiş olsun. E, Bob Dylan'dan dinleyeceğiz. Tafmama. Tough Mama, Bob Dylan'dan dinledik. Bu akşam Bob Dylan'ın 17 Ocak 1974'te yayınlamış olduğu 14. stüdyo albümü Planet Waves'i dinlemeye başladık. Oradan da dinlediğimiz 3. Dylan parçasıydı. Arada bir de Jerry Garcia cover'ı koymuştuk. Tough Mama... Bob Dylan'ın bir şarkı yazarı ve şarkıcı olarak adeta itiraflarından şey yapıyor, beslenen bir parça. İlk dört dizede Bob Dylan kendi şeyine, ilham perisine değişik isimler takıyor. "Tafmama" diyor, Dark Beauty, Sweet Goddess ve Silver Angel şeklinde e, dört farklı isim veriyor e, şeye e, sözlerinin içinde de e, şöyle diyor şarkıda e, bu bütün bu çabalara değer miydi eh bir tanınmışlık sağladım ama bu arada da iştahımı kaybettim e, diye böyle bir artık deneyim şeyimi kuzumu pazar yerine götürmüyorum satmak üzere zindanın duvarları da yıkılıyor gidiyor ama ilerisi de ufukta görünmüyor şeklinde böyle oldukça kişisel biraz da karanlık sözler içeren bir parça. Evet zaten bu albüm içinde hızlı meridler veya e, oynak meridler veya işte az önce dinlediğimiz going going gang gibi biraz böyle e, mizahi e, sözler içerip de e, aynı zamanda epey e, karanlık olabilen parçalarda var. Kimi yorumcular e, bunun dilinin kendi içinden geçmekte olduğu e, kişisel yaşamındaki sarsıntılı dönemle ilişkili olduğunu söylüyorlar. Bunlar biraz için magazinine giriyor. Biz pek sevmeyi izleyeceğim kimse inanmayacak ama hakikaten inanmıyor <gülüyor> <gülüyor> ama onu da e, eklemiş Z, olalım ZDM zamanlar değişirken magazin yürü şey e, açık evet. gazete magazine rakip ee, mi çıktık bizde yok at atıf yapıyoruz Sa saygı dolu bir atıf saygı dolu bir atıf tamam e, tafma ama e, fena bir parça değildi ama bir önceki parçalara da ilginç bir ...kırılma içeriyordu... E, ...temposu olarak. Evet aslında hazır böyle demişken... ...yani taht mamada... E, ...Gon Gongan'da aslında... E, Jerry Garcia'nın... ...filan tam e, seveceği... ...çalacağı türden parçalar... ...dolayısıyla adamın bunları... ...kavırlamış olmasına da şaşmamak lazım. Bir de... Jerry Garcia yorumuyla dinleyelim mi şimdi... Dinleyelim bu akşam Jerry Garcia coverları akşamı gibi oldu biraz da ee, ama güzel de söylüyor şimdi bir de Jerry Garcia'dan dinleyelim Tafmam. Mama, mama, long nights turn me in your eyes Garcia'nın traf mama yorumu yaklaşık 9 dakika. E, idi. Hatta 9 dakikayı biraz aşıyordu. Dolayısıyla tümünü programda dinlemedik çünkü malum 9 küsür dakika bizim program süremizin e, 5te 1'ine yaklaşık denk geliyor. E, ama e, Twitter hesabımızdan parçanın tümüne bir link tweetledik. İsteyen e, onu takip ederek parçanın tümünü dinleyebilir. Robi'ye teşekkür ederim Müsait bir yerde bizi indirdiği için. Evet, e, bence hoş bir yorumdu. E, biraz bu akşam sanki gitarcılara saygı kuşağı gibi gidiyor. Önce e, Robi Robertson'ın e, müthiş e, gitar işlerini dinledik, Going Going Gone'da. Sonra Jerry Garcia'dan önce akustik bir Going Going Gone yorumu, sonra bir Tough Mama yorumu e, elektrik gitar e, Keyifli oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Evet. E, Jerry Garcia sazı eline alınca bırakmayan e, müzisyenlerden dolayısıyla yarıda kesik bence de iyi oldu. Şunu fakat size sorayım bu e, Bob Dylan'ın Planet Waves albümünden çadırı olmayan ama Bob Dylan'ı dinleyen birisine mesela Gone, Going Going Gone ve Tough Mama'nın Ceri Garcia yorumlarını dinletseniz Ceri e, Garcia bunları birisinden bir başka müzisyenin albümünden almış, kabırlamış, böyle çalmış. Kim acaba olabilir onu sen diye sorsanız. Ee, insanın aklına ilk bu kesin Bob Dylan gibi bir e, düşünce gelir mi? Kendine mal etmiş diyorsun yani. Ee, i̇ki şey söylemeye çalışıyorum. Yani bir kendine mal etmiş, benim gelmez azından Bir de burada e, sanki Bob Dylan'ın bir başka seda arayışını e, görüyoruz. Yani ne işte ilk bu ozanlık döneminin ya da protest döneminin şarkılarına ne de işte Highway 61 Revisited bu andan bu an falan o zamanın elektrikli enstrümanlarla yaptığı şarkılara ne de daha sonra country müziğe e, sardırdığı zamanki şarkılara pek benzemeyen hepsinden farklı bir içeren bir albüm. Ama öyle gözüküyor ki bu burada da çok uzun süre kalmayacak Bob Dylan. Planet Waves'i e, yansıtan Planet Waves'in sefesine yansıtan e, çok fazla başka albümde yok gibime e, geliyor. Evet. Biz de kendi aramızda programdan önce bir aslında New Morning'le Blood on the Tracks arasında sanki bir geçiş albümü gibi veya yeni sound'unu pekiştirme albümü gibi konuşmuştuk. Ee, bence ilk çıktığı dönemde hak ettiği ilgiyi bulamamış bir albüm olduğunda söyleyeyim kendi adıma. Ee, neden iyi albümler arasında sayılmadığını da çok anlamıyorum. Yani Biz sayalım. Biz sayalım ve böylece bu tarihi adaletsizliği ortadan kaldıralım. Ve devam edelim. Evet yani belki ben de Şöyle bir parantez içinde fikri belediğim. Genel Bob Dylan içinde çok başka her şeyle uyumlu olmayan müspeten daha tekil bir albüm olduğu için belki bir kenarda kalmış olabilir diye düşünüyorum. Peki albümün bir sonraki şarkısı, dördüncü şarkıyı o zaman isterseniz dinleyelim. Hazel Dirty blonde hair I wouldn't be ashamed To be seen with you anywhere You got something I going somewhere and so Bob Dylan'dan dinledik Hazel. Hazel Bob Dylan'ın e, kariyerinin ilk günlerinden beri zaman zaman yaptığı gibi e, duygusal bir balat e, ve de oldukça sözleri de nostaljik bir e, ton içeriyor. Sanki de e, bir şey Robert Shelton demiş ki bu, bu muhtemelen bu kadar nostalji Bob Dylan'ın daha Hibbing'deyken yani daha henüz bir çocukken çocuk sayılabilecek gençlikte bir yaştayken o zamanki kız arkadaşı olan Eko Hellstrom hakkında olabilir bu şarkı demiş. Ama bilinmiyor. Sadece nostaljik ve sentimental bir şey olduğu biliniyor. Rabat dediyse yalandır <gülüyor> rahmetliye saygısızlık olmasın ama yani spekülasyon konusunda bizi bir tek o geçiyor bence bu hmm. arada e, Robert Shelton e, adam öldüm ölmedim diye kontrol ediyordum e, çok ilginç e, Ku Kluklan'ın e, şey imperial büyücülerinden bir tanesiyle isim, isim paylaşıyormuş öyle bir adam var Robert Shelton diye bir de öyle bir adam var çok talihsiz ha, şey kendisi değil yani yok de yok değil is isme. Evet. neyse bir önceki şarkıdan evvel Bob Dylan'ın işte bu albüm süresinde çalkantılı bir dönemden falan geçtiğini de söylemiştiniz. Benim de fikrim şu, bu albümü yaparken Bob Dylan'ın bir derdi var, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Yani albümün kapağını da resmettiği şey de, arka kapakta yazdıkları da işte böyle bir nostaljik bir şeyler de var, karanlık bir şeyler söylüyor. Fakat belki kendini ifade edemediği ya da ifade etmekte en yetersiz kaldığı albümlerden birisi gibi geliyor bana. Albümün arka kapağına da baktığınız zaman yine elle yaptığı üç kolonluk bir tasarım görüyoruz. Ortada Planet Waves yazıyor ve müzisyenlerin ismi var. Sağ kolonda şarkıların ismi var. Bunların hepsini böyle kötü bir el yazısıyla yazmış ob sol kolonda ise da bir hikaye anlatıyor bu programın başında da bahsettiydim fakat herhangi bir insanın ayık kafayla yazabileceği bir şey gibi gözükmedi bana yani kaç kez okudum anlayıp e, ne olduğunu kavrayabilen varsa değilsin e, bir takım e, örtük acayip e, atıflarla filan dolu bir bir, bir metin e, fakat Metin zamanında e, sakıncalı ya da müstehcen bulunmuş dolayısıyla bu albüm e, satılırken bir kılıf içinde e, satılmış, ortalıkta gözükmesin diye bu e, yazdığı Metin. Bunu da e, Twitter sayfamızdan paylaşırız, yani oradan bakabilir. Anlayan anlamış diyorsun yani sen albümü, e, o arkasında yazanlar. Evet. Evet tabi şey e, Dylan'ın aslında şarkıları da e, arkasında bir melodi olmadı. Sanki bir şarkıları e, aynı e, karmaşıklıkta e, olabiliyor. Kim demişti? Şey demişti. Bu Cream dergisinde yazan bir eleştirmen. E, çok meşhur ya. Adımladığını unuttum. Nasıl unuttum? Her neyse şey e, Dylan'ı e, en büyük en iyi yaptığı şey. Ee, aslında anlamsız şeyleri çok anlamlıymış. Dünyanın en derin e, anlamlarına haizmiş gibi göstermek e, gibisinden bir yorumda bulunmuştu. Belki de Bob Dylan'ın 50 yıllık müzik serüveni aslında 50 yıllık. <gülüyor> <y> <gülüyor> <gülüyor> Biz öyle sanıyoruzdur. <gülüyor> da da dağılalım arkadaşlar. <gülüyor> Mesajı gibi oldu. Evet. Zaten o saatlerde geldi. Doğru. Evet. O oh, saat 21.55. Um... Daha çalacağımız bir parçamız daha var. Ona hemen başlayalım. Parçanın sonunda da çıkışımızı yaparız. Yine Bob Dylan'dan dinliyoruz. Planet Waves albümünden Something There Is About You. N'allez pas se rencontrer et puis tomber amoureux Notre vie à deux s'arrêtons là Là où les dieux s'aventurent pas Moi qui aimais tellement sama ben sokaklar bizim gece bizim gündüz bizim umutsuzla alışma koltukcular çıkmaz iyi geceler adios amigos isna masası. İyi geceler. Ben Kemal bizim, ee, bir geceler vamp yap fest kapsamında keval bizim eee o böyle bir şey yaptığımız var. Vallahi 11.00'den gece 12.00'de kapatıyoruz. E, tüm bizi takip eden seyircilerimiz için Leşer Dağdan Köprüden Yeşillere gelin abiler, uğur dilicalıyız. Hangi sahne abi? E moda sahnesi abi şeyde Kadıköy'de hemen böyle Zıraatlan kısmı geçiyorsun hemen orada köşede. Halk eğitimi tam karşısında. Bahriye Caddesi'nde. Bekleriz.